Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ssalatü ve selam ala men nebiyye ba'de. bu serinin kaside-i okumaya devam ediyoruz. Birinci bölüm aşka dairdi. Allah Resulü Aleyhisselam'a olan muhabbete dair 7. beyte gelmiştik. Karşıda kendisi vardı. Kendine konuşuyordu. Esasında inkar ediyordu efendimiz Aleyhisselam'a olan aşkı eğer zahir olursa söylerse aşka riya karışır diye kendinde gizliyor fakat şahitleri vardı Gözyaşı şahidi, acısı, elemi, yüzüne yansıyan ızdırabı onun şahidiydi Yani sanki mesele bir mahkemeye intikal etti Mahkemede iki tane şahit var Hakim, iki şahidin şehadetini, gözyaşı ve elem, acı, ızdırap bunları dikkate alarak katibe yaz diyor. O da yazacak. Yani e, aşka Peygamber aleyhisselama olan muhabbete yenik düştüğünü, vurgun düştüğünü anlatacak, onu dile getirecek. Yani e, niçin böyle? Bu aşk esasında Kur'an-ı Hakim'in bir telkini. Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûni yuhbibkumullâh Yani Allah Teala'nın Rızasına, bize olan rızasına, bize olan muhabbetine muhatap olabilmek için Peygamber Aleyhisselatu vesselama ittiba olacak. Efendimiz aleyhissalama ittiba da eğer Allah Teala'nın bize olan rahmeti, muhabbetiyle tecelli edecekse onun esasında, onun menbaanda da Efendimiz aleyhissalama karşı olan bir fartı muhabbet olmalı. En üst derecede bir aşk olmalı. Sahabe-i Kiram, Radıyallahu anhüm, Allah Resulü Aleyhisselam'a o derece bir aşkla ittiba etmişlerdi. O aşkla dünyaya bakışları, eşyaya, hadiseye bakışları değişmişti. Eğer öyle bir aşk olmasaydı, anadan, yardan, her şeyden, Peygamber aleyhisselatu Vesselam'a ittiba adına vazgeçemezdi onlar. Ama onları o aşka çeken ne? Ne? Bir suretti ne bir şekildi ne etti ne kandı ne şuydu Yani insana ait olan şeylerin ötesinde başka şeyler vardı Su her yerde sudur ama bir acıdır biri tatlıdır ancak tadınca anlayabilirsiniz bu acı sudur bu tatlı sudur. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum. onlar insanlara baktılar ama şimdi bir insan vardı onların karşısında. Bütün insanların kurtuluşuna sebep olacak bir insan vardı. Allah Teala onu alemlere bütün bir kainata rahmet olarak göndermişti. Onun bir duruşu vardı, oluşu vardı, bir inkılap vardı. Onun eliyle, onun duruşuyla, onun sözüyle gerçekleşen Hicaz Yarımadası'nı cennete çeviren bir inkılap vardı. Sahabe, insanlar, muhataplar, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'da o inkılabı görüyorlardı. Esasında o inkılap üzerinden ona aşık olmuşlardı. Mekke-i Mükerreme fethediliyor. Ummu Hakim, Ebu Cehil'in gelini, Ummu Hakim İkrim'in eşi. Ölüm kararı verilenlerden bir tanesi Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. İkrim'e Mekke-i Mükerreme fethedilince kaçıyor, ayrılıyor gidiyor. Cidde tarafına gidiyor. Belki kendini denize atacak, intihar edecek. Çünkü İslam Mekke'nin fethiyle beraber Hicaz Yarımadası'na hakim oluyor hanım efendimiz aleyhisselama geliyor ben Ebu Cehil'in geliniyim ya Resulallah diyor yani lisan haliyle senin en büyük düşmanın bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'in geliniyim eşim kaçtı ona eman verir misin ya Resulallah diyor fe aminun İkrime emandadır diyor İkrimeye eman verir misin deyince efendimiz aleyhisselam fe aminun İkrime emandadır o kadın daha sonra Destanlar yazacak o kadın Ummu Hakim ayrılır Mekke'den kendi imkanlarıyla Gider eşinin ardından Gemiye binecek gidecek Veya kendini denize atacak Diyor ki Ciltüke Min evsalin nâs Ve min abarin nas Ve min hayrin nâs Sana insanların en hayırlısından En iyisinden Sılaya merhamete Akrabalığa İnsanlığa en fazla riayet edeninden sana Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan geliyorum. Ci'tuke min eberri nâs. İnsanların en iyisinden sana geldim. Peygamber Aleyhisselam sana eman verdi deyince geliyor eşiyle beraber, içeriye girecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e geliyor. لَا ahya الْأَحْيَا بِسَبِّ الْاَمْوَاتِ Ölülere söverek, Dirlilere azap etmeyin İkrime Allah Resulü Aleyhisselam'dan Bu muameleyi görünce Öyle bir aşk oluyor ki Yermük Muharebesinde İslam ordusu dağılıyor Meydan yerine İkrime çıkıyor Halid bin Belid'in baş kumandanın önünde Men yubayu al ma'ut. Biz Allah Resulüne düşmanlık ettik En büyük düşmanlarıydık Ama buna rağmen Bize eman veren Muhammed Aleyhisselam'dı Ölümüne ona biat edenler şimdi şehadete yürüsünler, cennete gelsinler der ikrime Ebu Cehil'in oğlu. Yermük'te bir hezimet onun meydan yerine çıkışıyla bir zafere döner. Yani bir duruş var Efendimiz Aleyhisselam'da. O duruş sahabe kiramı bir dünyadan alıyor başka bir dünyaya taşıyor. O halde niçin Allah Resulü Aleyhisselam bizim adımıza üsve-i hasene? Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Bir hali var, bir kali var. Onlarda tam bir imtizaç var. Bir bütünlük var. Ne söylüyorsa ondan daha fazlasını yaşayan bir peygamber var, Peygamber Ekber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. En büyük düşmanlar geliyorlar güneş vurunca Kar nasıl erirse yüreklerdeki adaveti, yüreklerdeki düşmanlığı Efendimiz Aleyhisselam işte o şekilde eritiyor. Diyor ya: Şem'i yeldayi müneccimle muvakkit ne bilir? Mübtelayi gamasor kim geceler kaç saat? Yani en uzun kış gecesini şebi-i müneccimle muvakkit ne bilir müneccim Ya da vakti ayarlayanlar saatleri kuranlar onlar ne bilirler ki Müptelayı gam gam keder aşk hastalığına tutulan ona sor Sabahlara kadar gözüne uyku girmeyen aşıklara sor Yani sahabe-i kiram efendimiz aleyhisselam aşık olunca Onunla birlikte olduğu şehirde duramadılar yani aşk sizi kuşatınca gece sabahlara kadar gözlerinizi demir kelpetenlerle kapatsalar yine o gözlere uyku girmez. Eğer aşık olursa, peygamber aleyhisselama aşık olursa yoksa bir suret, bir şekil diyor ya Necip Fazıl. Kadın ki onda hep onda olmayanı isteriz. Hasret geride kalır ve biz çekip gideriz. İşte dünya bu kadar. Aşk dediğiniz... Eğer bir surese bir şekilse hayatı onun üzerine kurgularsa insan ulaştığı zaman kaybettiğini görecektir. Ama Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve ulaştıkça muhabbetiniz derinleşecek. Anam babam yoluna feda olsun ya Resulullah diyeceksin. Musab gibi duracaksın. Enes, Bin Nadır gibi duracaksın. Allah Resulü şehit oldu dedikleri zaman kumu ve mutu ala ma mata kılıcınızı çekip eğer Allah Resulü şehit olduysa niçin duruyorsunuz ki ondan sonra Medine'nin havasını nasıl soluklayacaksınız derecesinde bir imana aşka muhatap olabilmek o aşk tevarüs ediyor sahabeden geliyor İmam Bu de kendini karşıya koymuş Beni yargılama, beni sorgulama. Ben ona meftun oldum peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ama o, o, o aşkı söze dökmüyorum ki, o aşkı insanların arasında insanlar ona ortak olsun istemiyorum ki o aşka karışmasın. O aşk benim amelim olsun. O aşk bende peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba olarak tecelliyesin. Sezai Karakoç diyor ya, göz seni görmeli. Ağız hep seni söylemeli. Hep ağız onu söyleyecek. Deniz kenarlarında hep onu aramalı. Her yerde onu aramalı. Göz hep onu görmek istemeli. Ağız hep ondan konuşmak istemeli. Hani Leyla, Mecnun, Mecnun hep Leyla'dan konuşmak ister. Her yerde Leyla'yı görür. Yani öyle, öyle mecnunu olmalı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Üstad Necip Fazıl diyor ya Beni bu yolun divanesi olarak anın Peygamber aleyhisselamın yolunun divanesi olmak Divanesi olunca göz hep onu görecek Ağız hep onu söylemek isteyecek Zihin hep onun hayaliyle hemhal olmak isteyecek Şimdi böyle bir adam var Muhatabına diyor ki beni kınama, beni yerme Aşkımı eğer göz yaşlarından kanla gözümden gelen o yaştan keşfettiysen iki tane şahidim varsa bir acım bir de göz yaşı beni o aşktan dolayı tenkid etme kınama niçin bunlar deme Aşkımı ayara izhar etme söyleme. Önce, فكيف تكون بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم دمش؟ şimdi devam ediyor. واثبت الوجد خطي عبرة وذنا مثل البهار على خديك والعنمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. Mahkemeye geliyor iki şahit. Onlar aşka dair şahadet ediyorlar. Hakim de katibe yaz diyor. Aşkı yaz diyor. Ve betel vecdü. Hüzün. Yüreğimi kaplayan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a dair olan aşk bir hüzne dönüştü. Ve betel vecdü. Burada mecaz var yine. O aşk hüzün yazdırdı. Hattay abratin. Abra gözyaşı. Vadanen, o da zayıflık, çaresizlik, artık yüzümden ona aşık olmanın neticesinde nasıl yollara düştüm, nasıl bir deli bir kemik oldum, bütün bunlar sanki benim yüzümde şurada iki tane yaprak var. Bir sağ tarafım, sağ yanak, bir sol yanak. Bunlar iki yaprak gibi hüzün, gözyaşıyla, hüzün, acıyla, ızdırapla, Buraya ona olan muhabbetimi yazıyor. وَاَثْبَتَ vejdu خَطَّيْ عَبُرَتٍ Göz yaşının hattıyla, yazısıyla, vadanen, o zayıflığın eseriyle, مِثْلَ bahar. <الْبَحَار> Behar, yani böyle sararan bir gül gibi, sararan, kan gözyaşına, kan yaşına karışıyor boşalıyor oradan boşalırken sanki onu sararan bir güle benzetiyor Allah <gülüyor> haddeyik iki yananın üzerinden akan iki yanak iki yaprak gibi vel <gülüyor> anemi bu da kırmızı gül yani kırmızı gül sarı gül gibi o hüzün peygamber aleyhissalatu vesselama olan aşk muhabbeti senin yüzüne yazmış yanaklarına yazmış hakim diyor ki Katip yazdı sen ona ait peygamber aleyhisselam'a ait olan aşkı muhabbeti gizleyemezsin. Bakanlar yüzünden o aşkı görüyorlar. Sima'hun fi wujuhihim min eseri's sujud. Secde alınlarında Peygamber ve Selam'a bir Müslüman genç öyle bağlanacak ki baktıkları zaman Yüzünde onun aşkının kitabesini görecekler sahabe-i kiram efendilerimiz bir şehre bir diyara girdikleri zaman baktılar onlara iman ettiler yüzlerinde bir kitabe o kitabe peygamber aleyhisselama dair olan aşkın teshili Allah Teala o kitabelerle manevi kitabelerle dolaşmayı bizlere nasip eylesin Şimdi madem muhatap bu kadar o aşkı delillendirdi, tescil etti, şimdi çaresiz konuşuyor, o da itiraf ediyor. Diyor ki, نَعْمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ اَهْوَا فَأَرَّقَنِي وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ الَّذَّاتِ بِالْأَلَمِي مَرَى يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيمًا Hay <gülüyor> Nam na harı tasdik Evet doğru Ben Allah Resulüne aşığım Ben bir deriye bir kemiğe değil Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a aşığım na Sara tayayı Umen ehvaraki yani Ser aca geldi tayf hayal demek Hayali men ehva, sevgilimin, peygamber aleyhisselamın hayali yine zihnime geldi. Fe beni uykusuz bıraktı. Sabaha kadar zihnime o geldiği zaman hep aşığın zihninde o olmalı. Göz onu görmeli, ağız onu söylemeli. Onun nizamını, onun buyruklarını, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'i, o esasları nasıl hayata tatbik etmeli? Hep onun derdinde olmalı. Gözümüz, kulağımız, dilimiz, beynimiz. فَأَرَّقَنِي وَالْحُبُّ aşk يَعْتَرِذُ الْلَذَّاتِ Burada yâteriz, yüzeyl anlamında, yok eder. Bütün lezzetleri. Uykuya daldığınız zaman, uykunun bir lezzeti var ki, Allah Resulü Aleyhisselam'a, Aşık olanların zihnine, hayaline, o düştüğü zaman uykudan aldıkları, alacakları bütün lezzetler zahir olur, yok olurlar. Belki günlerce o gözlere uyku girmemiştir. Ama söz konusu olan Peygamber aleyhisselamsa, o hayale düştüyse bil elemi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama olan o ulaşmanın, kavuşmanın elemi, onun sebebiyle e, o sevgi, o aşk uykudan alınan bütün lezzetleri yok eder. O zihne düştüğü zaman ona ulaşma aşkı var, heyecanı var. Her şeyi yok eder. Ayakta kalırsınız. Sabah ezanlarını gözünüzden yaşlar, kanla boşalırken onu karşılarsınız. Yatağa düşmüş felç olmuş bir alim bir Allah adamı peygamber Aleyhisselatu vesselamın yolunun divanesi olan bu siddi rahmetullah aleyh esasında kendini anlatıyor efendimiz Aleyhisselamı olan muhabbetini anlatıyor diyor ki ya laimi fil hawal uzri ma'zrete minni ileyke ولو ان صفت Yâ lâyımî ey beni aşkımdan dolayı peygamber aleyhissalâtü vesselâm'a olan muhabbetimden dolayı levmeden adam Ya lâyımî ya laimi fil hawal uzri uzri olan aşkımdan dolayı uzri demek kardeşlerim eee Yemen'de bir kabile. O kabilenin delikanlıları aşık oldukları zaman ölürlermiş. Edeplerinden aşklarını dile dökemezlermiş. Sevgiliye söyleyemezlermiş. O bölgenin o diyarın kızları da o kadar iffetlilermiş ki Aşık olurlar ama onlar da aşklarını muhataplarına bir yol bulup bir vesile bulup iletemezlermiş Diyor ki Ya la'imi fil hevel uzriyy Özri aşkına vurulduğumdan dolayı bu aşkımdan dolayı ey beni kınayan adam Bu öyle bir aşk ki beşer planda bile buna vurulanlar bu aşka yakalananlar ölürmüş de ya benim aşkım Peygamber ve Vesselam'a olursa niçin gözümden boşalan bu kanlı yaşları bana çok görürsün ki? Onun için uykusuz gecelerimden dolayı, yatağa düşmüş halimden dolayı neden beni kınarsın? Ya <gülüyor> laimi fil hevel uzriy <gülüyor> mazireten. Mazireten başında bir emir fiil var, mahzuf. Yani diyor ki, Uğzürni <gülüyor> mazireten benim özümü kabul et. Beşer planda böyle bir aşığın, yani Mecnun'un aşkı kabul edilir de söz konusu Peygamber aleyhisselam olunca niçin benim aşkımı kabul etmesin? مَعْذِرَةَ مِنِّي اِلَيْكِ Yani benden sana sadır olan, senin gördüğün, anladığın, yüzümdeki bu kitabeden, Peygamber aleyhisselamı olan aşkı ilan eden bu kitabeden dolayı niçin beni yargılarsın? Velou ansafta lem terumi. er insaf eseydin Mecnun'u anlayan milyonlarca insan var. Mecnun Leyla'nın aşkından dolayı anlaşılıyor da ya bütün bir beşeriyetin kurtuluşuna sebep olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aşık olan bir Mecnun'un döktüğü yaşlardan dolayı niçin onu kınarsın? Er insaf eseydin beni azarlamayacaktın. Diyor ki İnna hübü özriy, vahbül özrii özriy. Ben özriyim. Yani ben Yemen kabilesinde aşka vurulan o delikanların aşkından çok daha üzerinde çok fevkindeyim. Özri'nin aşkı da mazur görülür diyor. Yani öyle bir aşk ki. Esasında bize şunu söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselama Aşk derecesinde bir ittiba Sorgulamıyorsunuz Bu acaba Emir Teşri için mi Yoksa beşer planda insan olduğundan mı bunu söyledi Hani Abdullah bin Mesud radıyallahu an Çıkıyor Allah Resulü aleyhisselamın mescidine gidiyor Efendimiz aleyhisselam Bir ayakta var iclis diyor Otur Abdullah bin Mesud sokakta efendimiz aleyhisselam efendimiz aleyhisselamın oturun emrini duyunca olduğu yere oturuyor. Konuşma bitiyor. Sahabe mesid Nebevi'den dışarıya çıkıyor. Allah Resulü aleyhisselamın dışarıya çıkan ashabı Abdullah bin Mesud'u güneşin altında sokağın ortasında otururken görüyorlar. Niçin işin oturdun diyor. İcilis fecelastu kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iclis fecelestu oturun buyurdu ben de oturdum gidiyorlar sonra Allah Resulü geliyor sallallahu aleyhi ve sellem niçin oturdun Abdullah diyor ya Resulallah iclis buyurdun fecelestu ben de oturdum sen emrettin biz de emrine amadeyiz ya Resulallah niçin oturun dediğini bilmiyor o yapın dediyse o olun dediyse, o erin dediyse, o yürüyün dediyse Müslümanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri ona aşık olanlar Abdullah bin Mesud gibi o yola girecekler. İnsanlar onlara bakacaklar. Bunlar bu asrın divaneleri diyecekler. Allah Teala divaneler makamında Efendimiz Aleyhisselam'ın emirlerine, buyruklarına, getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine İmanla bizleri şereflendirsin Peki 10. Beyt Diyor ki Adet haliye la sirri Bi mustetirin Anil vuşati Vela da'i Bi munhasimi Ve Ve sellim Da'iman abadan ala habibin Adet ke hal ya esasında liyken haluka misle halı senin de halin benim gibi olsun. Du'a var bed du'a var diyorlar, esasında muhataba bed du'a diyor, diyor ki sen de benim gibi olasın. Allah Teala bed du'a makamında bu du'aya bizleri de muhatap kılsın. Yani benim gibi aşık olasın. Benim gibi gözünden kanlı yaşlar boşasın Peygamber Aleyhisselam adına, Onun nizama adına, Onun esaslarını hayata tatbik etme adına, adet haliye bu hal sana etsin Sen de benim gibi olasın. La sirri bi anil uşat. Artık benim sırrım uşat vaşin kelimesinin çoğulu. Yani levmedenlerden, müfterilerden, muhbirlerden. Artık benim sırrım senin sayende o aşkımı ilan ettin. O adamlardan gizli değil. Sağda, solda, ötede, beride, handa, hanumanda, her yerde bu aşkı konuşacaklar. Aşk konuşulunca ona halal gelecek. Riyâ perdesi o aşkın üzerine örtecek. Fakat ne kadar konuşulursa konuşulsun. وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِمِي bu aşkın da'i benim hastalığımın, bu aşkımın bimunhasimi devası yoktur. Bu aşkın dermanı yoktur. Bimunhasimi munkat'i demek. Yani kesiktir. Ona ulaşsam bile ulaşınca daha daha derinden gelecek o aşk. Bu aşk ancak ölümle biter. Bu aşk kabre gider, kabirden mahşere gider. O aşk mahşerde adamı liwaul ham sancağı altına götürür. Allah Teala o aşkla ham sancağı altında efendimiz aleyhisselamla olmayı bizlere nasip eylesin. 11. beyitte diyor ki: Mahattanin nusha lakin lestu esma'uhu. İn el muhibbe an el fi <gülüyor> Mevla'ya salli ve sellim daimen abaden ala habibike hayril halbi kullihimin <gülüyor> Mahattanin nusha bana samimi öğütler verdin Saf öğütler, tertemiz öğütler, anne sütü gibi ak öğütler verdin bana Bu aşk seni yok edecek dedin Gözünden kanlı yaşlar geliyor, yataklara düştün, bana bunları söyledin. Lakin lestu esmahu aşk söz dinlemez ki. Aşk hayalden gitmez ki. Gözü kapatsam da o, açsam da o. Sözüme hep o gelir. Hayalimde hep o var. Seni dinleyemem. Anamın ak sütü gibi bana dair, hayatıma dair öğütler versen dinleyemem seni cümleyi taliliyesini getiriyor. Diyor ki: "İnnel muhibbe anul fi Aşıklar onu yeren adamlara nispetle sağırdırlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam buyurmuşlardı ki: "Hubbu şey yu'mi ve yusim." Eğer bir şeye aşık olduysan seni kör yapar, sağır yapar. Artık önüme kimler çıkarsa çıksın Kimler en samimi öğütlerle yapma dur deseler bana bu aşk bundan sonra söz dinlemez diyor İmam Buziri rahmetullahi aleyh. Tabi aşkımız da Efendimiz aleyhisselamı olan muhabbeti de bütün aşkları kirlettiler. Magazin programları, eğlence programları, nikahsız hayatlar aşk memnu dedikleri o en rezil fiiller onlarla aşkımızın üzerine kezzap döktüler. Onların aşkı hayvanların dünyasındadır. Eğer aşk şehvet olsaydı o zaman aşıklar ehramın başında merkepler olacaktı. Ama bu öyle bir aşk değil. Bu aşka, Kur'an-ı dünyasından yürüyebilirsiniz. Bu aşkı anlayabilmek için sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimizin manadaki hayatlarına varis olmak gerekir. Diyor ki man bu rahmetullahi aleyh. İnittehemtü nasiha'ş-şeyb fi azli ve şeyb ebadu fi nus'hin an ethemî ve sellim ala İnsanlar geliyorlar seni yataktan kaldıracak bu aşka bir ayar vermektir diyorlar Aşkın muvazenesi diyorlar Bu kadarı fazla diyorlar bu kadarı oldurmaz, bu kadarı öldürür diyorlar bu aşkın, ama o aşkla toprağa girmek istiyor diyor ki beni innit tehm tu nasiy yani aks saçlısının o tertemiz nasihatini bile ben kötüye yordum, onu bile tenkit ettim aks saçlı niçin aks saçlı diyor, aks gün görmüş insanlar. Onlar ölüme yakınlar, onların hayatında muhasebe, onların hayatında muazene var. Onların hayatında ihanet olmaz, ihanet olmaz. Onun için ihtiyarların, ak saçlıların, ak sakalların nasihatleri tertemizdir, saftır, ihlaslıdır, muhlisdir. Ben diyor, beni kınama noktasında, aşkımı levmetme noktasında, ak saçlının bana dair, aşkıma dair olan nasihatlarını bile, sözünü bile kötüye yordum ki, وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ ف۪ي نُسْحٍ عَنِ الْتُّهَمِ وَاَوْا وَهَالِيَ Aksaç, töhmet noktasında اَبْعَدُ ف۪ي عَنِ Yani onun nasihatındaki, onun nasihatı töhmette وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ ف۪ي نُسْحٍ عَنِ الْتُّهَمِ Aks saçlı birisinin nasihatinin töhmetten, kötülükten uzak olması en tabidir ama buna rağmen ben aks bana dair olan, aşkıma dair olan nasihatlarını bile kötüye yordum ki nerede kaldı başkasının benim aşkıma dair olan nasihatlarını dikkate alayım. Aks saçlılar, ak aksakallılar onlar hep yol gösterirler ak saçlı, ak sakallı veliler bile bana dur dediler. Onların ifadeleri, onların tertemiz nasihatleri, töhmetten uzak olduğu halde onların sözünü bile dinlemedim ki nerede kaldı beşer planında karşıma çıkanlar, bu aşka dair konuşanlar onların sözünü alayım, onlara itibar edeyim. diyor ya Üstad, Öyle bir aşk ki ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Müslüman gençlik peygamber aleyhissalatü vesselamı divaneler derecesinde bir aşkla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti de onun milyonlarca kez üstündeki bir iman ve muhabbetle sizi selamlıyor. Allah Teala'nın selam Rahmet ve bereket üzerinize olsun. Selam aleyküm ve rahmetullah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.